Kardeşler her zaman olduğu gibi bence Allah'a hamd ediyorum. allah Teala şu dakikaya kadar henüz ölüm beni karşılaştırmadı. Eğer karşılaşmış olsaydım belki eyvah diyenlerden olurdum. Çünkü daha çok yapacak çok işler var. Belki de hazır olmadan karşılaşmış olmanın özelliği <gülüyor> yaşardım. Ama hamdolsun e, henüz ölümleriyle karşılaşmadım. Tövbetten fırsatım var. Havi işleme fırsatım var. E, Allah'tan e, özür dileme fırsatım var. Kardeşlerden helallik dileme fırsatım var. Ve Allah'tan hamd ediyorum. Henüz ölmediğim için. E, Hüseyin hocama e, teşekkür ediyorum. E, davet ettiler. Size de çok teşekkür ediyorum. İcabet ettiniz. E, Rabbim nasip ederse e, Önemli bir konuyu inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Konum, aile fertlerinin hayatımdaki yeri nedir? Annemin, babamın, eşimin, çocuklarımın, akrabalarımın hayatımdaki rolleri nelerdir? Kardeşler, isteyeceğim konu ne olursa olsun, ister kalem alacağım bir konu ya da sohbet yapacağım bir konu, o konunun başlığını masaya atırırım, o konunun perde arkasına bakarım, o çıkış yerine bakarım. Sonra geliş sürecine bakarım ve filmin sonuna bakarım. Çıkışı, şimdiki ve son, ütümü yan yana getiririm. Ve burada konunun ne kadar önemli olup olmadığına karar veririm. Ee, bu konuyu bildirilememiş olsam ne kaybederim? Onu notlarım. Beni ne kadar ilgilendirir bu konu? İlgilendiğim zaman ne kazanırım? Onu notlarım. Yan yana getiririm. Kimin puanı çok yüksekse ona karar veririm ve yola çıkmış olurum. Ayrı farklılarının hayat yeri konusunu masaya yatırdım. Hala annem, babam yasıyor, eşim yasıyor, çocuklarım yaşıyor, akrabalarım yaşıyor. Sadece ölüm meleği, yani Resulullah tanışan ölüm meleği dedelerimden başladı. Eee sonra halamla tanıştı. Yaşlılıkla girecek olan bak yaşlılıkla gelecek olan ölümü işte babam aday, annem aday, diğer akrabalarım aday. Ama henüz onlar ölmedi ve onların e, hayatındaki rolleri nelerdir, hak hukukları nelerdir, ne gibi e, bir davranış diyeceğim onlara. Bunu yüzde yüz benim bilmem gerekiyor. Neden? Evet. Bu konunun dedik ya, perde arkasına gitmemiz gerekiyor. Perde arkası nereden basılıyor? Ruhlar aleminde başlıyor Ne gibi? Şimdi buradaki kardeşler kendileri bir anlık ruhlar aleminde içersin. Bedenlerimiz burada asıl irade e, merkezimiz. Ruhlar aleminde u Teala bana eleştiri bir Rabbi dediğinde bu beden cevap vermedi belli ki bu beden imtikan için hazırlanmış bir binek göz kulak boğaz bunlardan bahsediyorum eleştiri Rabbi kum dediğinde anneme danışmadım ben babama danışmadım akrabalarıma danışmadım delik onlarla rolüm yeryüzünde bela dedim Evet se Rabbimin dedim daha sonra allah Teala kendi kanunlara gereği beni birçok mekan varken dünyaya göndermek uygun gördü allah Teala. Allah-u Teala şöyle bir seçenek hakkı bana vermedi. Yeryüzünün hangi bölgesinde, hangi tarihte gitmek istersin? Bir gözüm açtım. Tanımadığım bir kadın ben anne oldum dedi. Tanımadığım bir erkek, ben baba oldum dedi çevreme okuyorum. Dayı oldum diyor, dede oldum diyor, hala oldum diyor. Etrafımdan insanlar topluluğu. Ama hiçbirini tanımıyorum ben. Eğer tanımış olsaydım, ruhlar aleminde, yani onlarla da diyaloğumdan bahsettiği şeydi Allah-u Teala, ben da sarardım. Bunlar için ne yapacağız, nasıl bir rol veriyorsun diye. Fakat öyle bir eğitim de almadı ruhlar aleminde. Dünyaya geldim, annem, babam, bunlar... Karşıma dikeciler. Şimdi Fıstratım gereği o kadına ben Anne diyorum. Ve o kadına ben Sıfır hata bekliyorum. Hakkımda kişilik ve kötülük düşünmeyeceğine inanıyorum. Çünkü sıfıratıma öyle yüklendi. Bu Allah'a sefer bana büyük bir rahmeti. Ben diyorum ki Allah'ım diyorum. Tanımadım bu kadına ben ne diyeceğim? Bakıyoruz. Türkiye'de doğdum anne diyeceğim. Peki o kadını bana dedi ki bana bir bardak su getir." Getirmiyorum anneciğim dediğimde bana kim ceza cezalandıracak? Ben eminim annem beni dövmez çok meraklı. Allah torbejiz bana fez atıyor. Ben sana ceza veririm diyor. Anneme ben itaatsizlik yapıyorum. Ceza Allahu Teala'dan geliyor. O zaman annem bana bir nedir emanettir. Allah Teala o kadını hizmet olarak bana gönderdi. Dolum yani e, hamilelik süreci sıkıntıya girdi. Ölüm tehlikesi atlattı. Geçen hafta dedi kardeşim, eşi doğum esnasında vefat ediyor. Yani e, resmen bomba gibi arabaya binmeye benzer e, doğum şeyi. Böyle riskler atlattı. Bana baktı. yedirdi, içirdi vesaire. Diyorum Allah'ım diyorum. Annem su getirseniz daha getirmiyorum. ...annem bana ceza versin. Seyizat diyor. Ben annemi sana hizmetçi olarak gönderdim. Bunun karşısında ben bir teşekkür bekliyorum diyor. Ve bu emanettir. Ve ben sana diyorum ki anneme itaat et. Yani önüme bir metin geliyor. Seyizat bana bir bardak su getir. Sanki Allah bana söyle söylüyor. Seyizullah bir bardak su getir. Ben bu emri Allah'tan beklerim. Allah annem üzerinden bana emrediyor. Öyle olmuyor mu hocam? Evet. Eğer bir ceza varsa bu davranış ya yani olumsuz davranışa yine aynı mantıkla hareket edersek babam bir tarım adamı bir şey baba dediğim ki sıva bana bir bardak hayır babacığım geçinmiyorum dediğinde yine ben tepki Allah tarafından alıyorum şimdi bunu böğreden bu niçin verdi? Önümüzdeki malzemelere tabi caizse ise birer emanet küçücüğüne baktığımız an mesela yüzü şekline alış oluruz. Bu bana emanet. E, emaneti veren kurum, ya da şahıs, ya da Allahu Teala, yani kim emanet veriyorsa, eğer Hüseyin Hocam bunu emanet veriyorsa, söz asıl emanettir diyorsa, ben size sormak zorundayım. Hüseyin Hocam bir, bunu ne zaman alacaksın? İki, altını çilebilir miyim? 3 hediye olarak verebilir miyim? Dört, yırtık uçukma yapabilir miyim? 5 soba tutturabilir miyim? Ya yani ne yapacağım ben bunu? Hüseyin Hocam'ın vermiş olduğu o talimatlarla ben ancak bu emaneti kullanabilirim. O zaman yeni bir ders yarıştık. Ya Rabbi, Anneme, babama, eş ve çocuklarıma karşı ben nasıl davranacağım? Tabi rica işte bu ürünleri nasıl kullanacağım? Bana bir kullanma kılavuzu lazım. İnanın bu meşebenin bam teli burası. Kur'an ve sünnetten e, kılavuzu alıyoruz. O kadına ben nasıl alacağım? Söyle bakıyorum hocam. Öfta edeme diyor. Sayfaya bir şey diyorum. Ona itaatsizlik, Allah'a itaatsizlik. Sayfaya bir şey diyorum. Bir tanesi geliyor. Sağd'e Allah'a resulullah cihadet mi istiyorum? Annem baba anasını evet. Git, onu ya da cihadet diyor Yani anne babaya etrafına sürekli döndüler tabiri ise Şimdi, tabi deli bir yasa geldik. Hem ya bir erkek olarak, başka bir bayana, bayan olarak evlenme ihtiyacı hissetti. Bu kez, Yarabbi ben evlenmek istiyorum dedim. Bana Allahu Teala Allah başka bir emanet gönderdi. Hem de keyifle beraber gönderdi. Sünnetullah mükemmel istiyor. Yani düne kadar abileri ve yakınları bacıma, yeğenime, kızıma, yan bakana, yan çakarım denen erkekler grubu bir kadın çeyiyle bana hadi alsınlar ha, fayızma. Yani Allah'tan istemiştin ya ve bize onu gönderiyoruz. O kadın geldi. Yine tabiri caizse bu birinin yani e, biraz amiyane olacak. Ya ona davranış fıkını diyelim. Ben yine kuram vesileneden öğrenmek zorundayım. Yani bu kadına davranış fıkım ben ne babasından alırım? ne ailesini alırım. Onlara gelenek gelenek vesaireleri bir ölçüye kadar benim katımda kıymetli ama asıl dosya ya Rabbi bu bayanın hakkındaki yeri, katımdaki yeri, hayatımdaki yeri nedir? Çünkü bu ürün sana ait, bana ait değil. Neden? Çok alt ürün, en önceki o yani e, nikahlı bayana istediğin yerine yaklaşamıyorsunuz Hani senin de nikahlındı? Ha belli ki Eğer elindeki ya da benim kontrolüm altındaki bir ürüne dışarıdan müdahaleler varsa o benim değildir. Ne gibi mesela? Bir şu masada, masadaki bazı şeyler, kitaplar var, vesaire var. Ben şu telefonu alıp telefon sahibine izinsiz sağa solara arayabilir miyim mümkün değil. O yüzden danışman lazım. Bu ürün sahibine danışman gerekiyor. Yine aynı formatta evlenen bir insan Allah'tan bir evlat istiyor. bu da nesle yerleştirilmiş ki hayat nesil devam etsin. Bu hayvanlar aleminde de böyledir. Çocuk doğuyor. Çocuk doğarken tabiice aysay hemen sağ elinde evlatlara basıyoruz. Ey kendisine baba diyeceğin kişi. Allahu Teala beni sana emanet olarak gönderdi. Eğer bunlar da benim hak ve yükümlülüklerim Bu hak ve hukuklara davrandığın ölçüde Allah kadar prim alırsın. Eğer buraya ihmal edersen sen zavallı mısın? Ben deyim. Bir babalar. Hayır hayır elindeki hak ve hukukları görmediğinizden dolayı biz e, pek ziyaret edemiyoruz. Bilmiyorum katılıyor musunuz buraya kadar? Evet, anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, inab meselesi özürür Allah'a dedim. Ardından zaman geçiyor. Çocuklar belli bir yaşa geliyor. Ve ilginçtir. Çocuklar küçükken oyuncak oynamayı severler. Bak bir sevdi kelimesini kullanmışsınız. Oyuncakla oynamayı sever, top oynamayı sever, dışarı çıkmayı sever. Merak eder. Belli bir yaşa gelir. Dünya zaten sevdirilmiş. Yeşillikler sevdirilmiş. Ola namaz kıl. Çocuk namaz niye sevsin ki? Niye kılsın ki? Oğlum bak, ahlaklı çocuk niçin ahlaklı olsun ki? Niçin ahlaklı insanlarla gelsin ki? Çocuk haklı burada. Neden haklı? Çünkü baba çocuğun o hak yoklarını başta ziyaret etmemiş, çocuğunu salmış, nefsin tüm isteklerini çok kolayca yapabileceği alana salmış, orada zevkleri tatmış ve diyorsun ki, onun bu zevklere son veriyorum. Hoppala, niçin son versin ki? Burada, biz sevgi melekeğimizi ibadetlere karşı kullandık. Erben Kardeşlerle nasıl yaklaşmayı, buluşmayı, tedersiz etmeyi sevmemiş olsaydım benim burada neysim var? Sizin burada neysiniz var? İşte bu aile içinde de e, gerek hak ve hukuklar, gerek ibadetlerin zevk kolaylıkla yapılabilmesi için sevgi melekesine format atmamız gerekiyor. Format arttığımız oranda hayat güzelleşir ve hak hukukları biz riayet etmiş oluruz. Arda zaman geçirip ben diyorum ki Allah'ım diyorum, annem, babam, eş ve çocuklarımı karşıma aldım. Bunlara benim davranışlarım ne olmalı? Ve ben bunlara niçin iyilikle davranacağım? Ben tamam, ben buna iyi davranacağım. Kabul. Amenna ve sadatna. Başlama gözünün üstüne. kesinlikle yani niçinli cevap aldıktan sonra meseleye girmeyeceğim. Ben iman ettim. Sadece hikmet boyuttan şöyle bir bakayım. Ki e, hem kalp hikmai olsun, hem onlara davranışları da Fazla zorlanmamız olayın. Allah'a sonra diyor ki, Feyzat diyor, annenin, babanın, eş ve çocukların, bir ağaç olarak algıla tabiri caizse, başlarında bazı meyveler var. Ecil meyveleri var. O meyveleri gör, onunla karşı davran, o meyveni kopar Ne gibi mesela? Bir kadın dedik ya, Yaradan evlenmek istiyorum. O kadın geldi, doğdu. Feyzat'ı bu razıları bir lokma güle versin, ekil alırsın diyor. Şimdi, o ekil alabilmen için evlenmen gerekiyor. Peki insan ne için ecil almak ister? Bir, Allah' toan karşısına alnı çok uzun şekilde çıkmak için. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani cehenneme girmemek için. Yani cennetler derecesini artırmak için. Bizim acilen eclere ihtiyacımız var. Yani bu eclere lokma koyma, ecli şey, evet, çok yorucu bir şey değil. Alıyorsun veriyorsun. En fazla 5-6 saniyelik bir hareket. Orada bir ibadet var. İki, Evlendiğin zaman dininin yarısını tamamlıyorsun. Kafada kadın problemliğin yüzde seksene gitti, ölün açık. Bu büyük bir pirin. Çok çok büyük bir pirin. Bunu azıcık evde olanlar bilir. Birçok bedeni ve göz yinası haramlardan uzak tutuyor o kadın. Yani vesile oluyor diyelim. O zaman beni buna ihtiyacım var. Ecik koparabilmem için. Peki başka ne işe yarıyor? Buyurun. allah Teala Bu evlilikte bir çocuk nasip eder. O çocuk vefat eder. Sabredersin, ecil alırsın. Yani bir kitap okudum. Gerçi e, talepleri yanlış ama niyetleri çok güzel. Çocuğu oluyor Ya Rabbi bunun canlandır. Ben sabredeyim, sene ecil alayım diyor. <gülüyor> yani mantık yanlış. <gülüyor> Kesinlikle yanlış bir şey. Musibet isterler. Ben sadece niyetin güzelliğini anlatmaya çalıştım. Ama şey amel sınırtılatı olmayan bir şey. O kadın bana sınıfı diyor ki feyz atıyor. Benim üzerinden sen de gene zıplayabilirsin buradan. Bana iyi davrandığın ölçüde sen hayattan tal diyor. Çocuk da aynı şey söyledi Ve diyor ki baba diyor ben senin diyor sen ana merkezsen diyor ben senin bayiliğini yapabilirim dünyada diyor. Nasıl yani diyorum. Diyelim sen öldün. İstemezsen sen dükkan açık kalsın. İsterim baba isterim evladım diyorum. O zaman bana iyi davranacaksın diyor. Ben iyi kişiyimsin diyor. Kendim için, benim için değil diyor. Çünkü iyiliktesen ben burada din tepesine denirse bir sadakeci alıyorum. Biliyorum melek yazıyor bunu. Ya aynı şey babama da gidiyor. Babamın tepesine bana gelmiyor. O zaman ben babam için bir ağacım. Üzerine meyve koparacak. Ben babam üzerinden meyve koparamayacağım. Ha iyi davranırım, meyvem alırım. Ama onun ecri bana gelmiyor. Benim ecri ona gidiyor. Dedeme gidiyor. Burada Allah sana çok merhametli. Şimdi Dedik ya, eş, sırrı, anne baba, akrabalara format atarsak, yani bu baksak sırrıyla e, bakarsak, hem e, onların e, bizlere karşı hatalarına tahammül ederiz, hem de eci, e, meyve koparmayı, zevkle o taslat e, yaparız. Tabi rica ise. Yine eşine cima ediyorsun, bir ecil alıyorsun. Şu an işleri bilirsiniz. La ila illallah. Ailine davet edersin, ecil alırsın ki davet gerçekten bu dinde imandan sonra ki cihat da davetin içindedir. En büyük, en güzel amellerden. Neden? Eğer bir insanın hidayetine de oluyorsan ki biz bunu, bunu yapmış olup tüm ibadetler, eksiltme için hocamızdan bahsettiği gibi defterimize yazılmış oluyor. Şimdi dışarıdaki kardeşlerle her an buluşamayabiliriz. Belki 3-5 saat sonra tekrar bir araya gelecek. Ama Allah sana diyor ki, feyz atıştan bir medresi açtım Ben sana İşte her 3 yılda bir ya da talep ettiğin ben dilediğim yılda bir, bir evlat göndereceğim. Bir filan göndereceğim. Kendi bahçelerine ek. Onunla ilgilen. Sürekli ilgilen. Sen kıssan bile artık sana kısıp gitmiyor. Ama davet etkin bir an baktığı zaman defterden siliyor. O ağaç artık kesilmiş oluyor. Ama çocuklarımız hiç de öyle değil. Peki yine futbol terimini kullanacağım. Neden? Defansa önem vermedik. Hep forvet oynadık. Fakat ev bir defansa burası denir yani şimdi forvet defansa neden? Önem vermedik. Kardeşler bu çok sebepleri var. En büyük sebeplerden biri bu bakış açısını yakalayamamak. İkinci büyük sebep biz ailemizin yanında çocuklarımızın yanında e, günah istiyoruz. Onlar da günah istediğimize şahit olduklarından dolayı ya sen dün böyle yaptın bunu sen bu bilgimi alacağım dercesine iletişim kopukluğu olmuş oldu. Burada biz neden kardeşi oturup konuşuyoruz? Çünkü hiçbirimiz birimizin günahına şahit olmadı. Zanniyoruz ki melek gibiyiz. Hiçbiri de değil. Ama Bu böyle. İşte o çocuklar eşimiz, yani çocuklarımızın yanında eşe bağırıp çağırdığımızda ben nasıl Resulullah Aleyhisselam'ın ayrakından bahsedeceğim? İşte o eşine bağırmazdı, çağırmazdı. E tam da baba üç desen önce yani dövmedin kaldı derse o çocuk bir çelişki yaşamış oldu. Bu sebeple biletişim e, kuramıyoruz çocuklarımızla. İkinci büyük etken Çocukların işte 0-3 yaş arası, 3-8, 8-15, bunu e, işte ergenlik dediğimiz dönem, ondan sonraki dönemlerde çocuklarımız hangi psikolojiye sahip biz bunu bilmiyoruz. Yani ergenlik dönemi çocukların deli olduğu bir dönem. Yine 3-5-5-7 yaş arası çocukların hayır demeyi sevdiği bir dönem. Oğlum gel hayır, sıver, hayır, hayırı seviyor oturduk çocuk. Şimdi hayırı seven bir çocuğunun, yani psikolojisini okumamış olsan her hayra iki tokat atarız. Ama bu böyledir. Yani bu yaş grubu böyle yapar. Bunu bilirsek, yani o ürünü kullanma kılavuzundan bahsediyorum ben. Kullanma kılavuzunu doğru okursak ürüne faydalanırız. Okumazsa faydalanamayız. Sistem aynen böyle. Mesela, Üründen kasıt çocuk değil çocuk, evet. Üründen kasıt. Ya farklı terim kullanıyor. Mesela <gülüyor> bir daha sostansın güzelleşeyim Şimdi, Resul Aleyhisselam'ın evine sahabeler konuk. Kışlardan bir gürültü kopuyor. Şangır ya da tak küt diye bir ses geliyor. Allah'ım. Bir kırılma sesi. Şimdi kendinizi biraz sahabeler yerinize koyun. Buradayız, sahabelerimiz. Yan tarafta sen gördüğü bir ses geldi. Şimdi şeytan hemen şeyleri şey yapar. Bir, sizin yüzünüzden oldu. İki, bak işte razı değillerdi. gördün orada kavga var Sizin yüzünüzden. Üç, bak teras yaptı. Kim de neleri kırdı? Sizin yüzünüzden. Yani bu zatlar mutlaka ama mutlaka gelir. Şimdi sahabeler de gelmiştir. Şimdi bunu ne çıkarıyorsunuz? alacağımız cevaptan biz anlarız. Hangi e, ne diyelim? Düşünce hep böyle bir cevap geliyor. Resulatıdan içeri giriyor. Dışarıdaki seçten haber veriyor. Ama faidini saklayarak haber veriyor. Mükemmel burada bir şey var. Üstup var ya da ne diyelim. Hak hukuk savunması var. Anneniz kıskandı diyor. Hangi annemiz? Yok. Geçer abi bir şeyde var. Metin de var ben zikretmeyeceğim. Restorasyonu zikretmedi. Şimdi keşke demek istemiyorum. Keşke orada zikredilmeseydi ama böyle geldi. Anneniz kıskandı. Yani o gürültünün sebebi kıskançlıktan. Ya anneniz kıskanır mı? Ya kadın kıskanır siz biliyorsunuz. O gürültü koptuktan sonra normal şartlarda bir ses işitirdik değil mi Nasıl böyle yaparsın? Restorasyon sesi de işitir. Belki orada bir kavga olmadı. Parçaları topladı. Çünkü Resulü Aleyhisselam tabi bica ise yani annemizin fıtratını iyi okudu. E biz de kadınların fıtratını iyi okursak inanın tanrına çıkmaz. Çünkü bu fıtrat bunu gerektiriyor. Ebu Hureyve Radiyallahu Amhu, Belive Radiyallahu Amha'nın Resulü Aleyhisselam'a konuşmasını bize naklediyor. Ve nakleder ki yine aynı sıvı görüyoruz. Yani eşit olan sorununu Resulü Aleyhisselam'la paylaşıyor. Bak sorununu gizliyor. Bu bu bu eşine böyle davranmış vesaire falan bundan dolayı geldi demiyor. O sorunlarını gizledi. Belki süt istedi. Gizledi. Buna bir saygı var. Resulü selama gelen kadın dedi ki işte eşinden şikayet ediyor. Resulü selam kocana dönsen diyor. Şimdi kocasından şikayet eden bir kadın sorunu çözmesi için babasına gitmiyor. Abisine gitmiyor. O bölgenin ileri gelenine gitmiyor. Muhtarına gitmiyor tabiri caizse. Bu işin uzmanı kimdir? Resulullah Aleyhisselam. Zaten alimler çok hükümler çıkarıyorlar. Ne gibi? Yani bir sorunu varsa, bu ayrı sorun olabilir. Çözeceğine inandığınız kişiye anlatmanız gıybet değil. Eğer öyle olsa Resulullah Aleyhisselam sus derdi. Bu bir gıybete giriyor derdi. Gıybet yapma derdi ve devam ederdi. Ama o kadın sorunlarını dinledi. Çözüm olarak da başka bir şey göndermedi. Yani git babanla bu kuyru konuş demedi. Dederine konuş demedi. Eşin yanına dön sen. Orada sorun varsa git orada hallet der gibi. Şimdi eşine rahatsız olan bir kadın gelen tavsiyene eşine dön. Nefsi ağır gelen bir ne diyelim buna cevap. Bu bir emin midir? Dedi kadın. Yani akla, fıtrata ya da mantığa ya da psikolojiye ters bir metin geldiğinde yani naslardan bahsediyorum. Hemen amel edilmiyor. Ya da red edilmiyor. bir şeye bakıyoruz. Bu metnin hayatımızdaki yerine bakıyoruz. Bu kadınla aynı şunu yaptı. Ey Allah'ın bu bir emir midir? Eğer emirse tabi. başıma gözüm üstüne, ben ölümüne de olsa tekrar aynı e, eşim yanına döneceğim. Resulü Aşı'dan çay aracılık yaptım dedi. Yani bu bir emir değil gözlerine. Şimdi kadın sıfırtılığına bakıyoruz. ''Ya Resul bir tavsiye etti, git işte ben dönmeyeceğim.'' dedi. İşte kadın fıtratı eğer bir dosya kapatmışsa kolay kolay açmaz. Yani o kadınlar böyle de. Dosya kapanmışsa kolay kolay açılmıyor. Biz bunu akrabalarımızdan şahit olduk. Yani eşimin akrabalarından şahit olduk. Bir tanesi eşinin kedi şey yanlışını görüyor. Bu yanlış niçin yapıldı, hangi sebeplerden? Önden, önceden aldın mı aldın vesaireye gitmeden dosyayı hemen kapatın ve diyor ki biz hemen şimdi ayrılıyoruz diyor. Ya dur hayır dosya kapatın şimdi ayrılıyoruz diyor. İlk mahkemede ayrılıyor. Evde bir iğne bile almıyor. Yani bu ürün böyle tabiri caizse. Şimdi biz eşlerimizin, çocuklarımızın anne, baba ve akrabalarımızın ııı rolleri artı psikolojileri nedir? Yani bir halalık psikolojisini bilmemiz lazım. Dedelik psikolojisini bilmemiz lazım. Babalığınkini bilmemiz lazım. Biz baba olduktan sonra babamızı da anlamıyor muyuz? Anlıyoruz. Neden? Babalık sıfatını görüyoruz. Çünkü yüzlenmişiz. Baba olmak anlıyorsun sen. Ha, babam haklıymış. Vay, keşke babam kalbini kırmasaydı. Der gibi. Önceledeydi. Kimse filmetmiş değildi. Yeni bir konu aile e, ailelerimizin e, hatalarını e, nasıl görüşleyeceğiz onlara karşı nasıl sabırla yaklaşacağız şimdi eğer ben bu ürünü bana hediye eden hediye ediyorum emanet veren diyelim Hüseyin hocamı Allah için sevmemiş olsam ben anahtımı çizmeyeceğim dedim ya Kral öyle verir. Sen kırma demedin dedim. Çünkü anlaşmamızda bu yoktu. Ben Hüseyin hocamı sevdiğim oranda emanetlere iyi davranırım. Yani önüme bir emanet gelmişse emaneti gönderdiği emaneti bana gönderen kişiyle yaloğum, sevgi iletişimin oranında ben bunlara saygılı davranırım. Ortada kadın, anne, baba eş ve çocuklar, akrabalar var. Hepsi duruyor. Arkalarında cennet var. Ben bunları yanlış davranıyorum, sol taraftaki melek harekete geçiyor. İyi davranıyorum, cennetli derecem artıyor. Yani cennet arama bunlar girmişler bir şekilde. Allah'a sebebi diyor ki, Ya Rabbi bunlara ben bir hayat sürüyorum. İşte evre işi, çoban gibi, el altındakilerden mesul. Yakıtı insan ve tas olan, cehennemden, kendini ve bunları koru diyor. Korumamış olsam, Onlara beraber Allah'a bahseder ben de cehenneme girelim. Ben derim ki, Ya Rabbi ben seni seviyorum. Senin vermiş olduğun emanetleri başınla gözün üstüne. Vermiş olduğun emanetleri dilediğin tarihte alırsın. Çünkü bu ürün bana ait değil, tamamen sana ait. Bileysen sağlıklı evlatlar verirsin. Bilemesen sakat evlatlar verirsin. Bu tamamen emanettir. Bu tamamen e, senin kontrolün altındadır. Ve ben kendi peki derecenin, derecenin artması için emanetlerine ben iyi davranmaya söz veriyorum. Eğer bu mantıkla yaklaşırsak Allah alem eş ve çiftlerimizden gelen hataların yüzde seks en az seksenini biz anlayışla kaçlar. Ani bir öfkele tepki vermemiş oluruz. Ürünün karantı belgesi de var mı? Evet. Ürünün e, garanti belgesi Hocam kullanman süresi Tabiri caizse yok hocam yani Bu ürünün var 3 yıl sonra Atıyorum pili bitiyor Ama o ürün alıyorsun 2 dakikasını Tekrar alabiliyorlar tabi Canını alabiliyorlar tabi Öyle bir garanti belgesi Bilmiyorum ben yok biliyorum ee, Çünkü Ölü bu ya yani Geçen bir kitap bitirdim ee, ki kabirleşim kitabını yazdım Şöyle başardım. E, sadece ki ölüm potasındasın. Aslında her insan ölüm potasında. Yani trafiğe çıkan bir insan ölüm potasında. Ameliyata giren insan ölüm potasında. ameliti gerçekleştiren doktor da ölüm potasında. O potaya giren kişinin ölüm meleğiyle karşılaşma ihtimali çok yüksek. Ve ölüm ve meleği. Yani yanında bir melek var. Ölümü yumuşatan bir işin. Ölüm meleği. Ve bu ölüm meleği Resul tanıştı peygamberlerle tanıştı, helak edilen kavimlerle tanıştı, denizde can aldı, araba altına can aldı ve o ölüm meleği bizimle tanışacak. Yani bu şeye benziyor. Düşünün memleketinizden biri sevdiklerinizden haber getiriyor. Sanki sevdikleriniz gelmiş gibi algılarsınız. Sıcak gibi bir sarılırsınız. Yani o ölüm meleği sahabelerle tanıştı. Böyle yani inşallah onunla karşılaştığımızda panik yapmayız. Zaten bekliyordum deriz. İnşallah hazırlık yapmış oluruz. Şimdi ailelerimize bakarsanız dedik, biz bunlara ne öğreteceğiz? Genelde surda hafı yapıyoruz, kızlarımız varsa bir an önce kapanmalı, artı namaza başlamalı, çocuklarımız varsa bir şekilde kötü ağır sıkılıklara bulaşmamalı ve namaza başlamalı. Yani çözümü namaz ve örtüde arıyoruz. Aslında çözümün ilk merkezi burası değil, onun perde arkası. Her sohbette verdiğim bir örnek var. İnşallah geçen buradakine bu örneği vermiştim. Bir daha vermek istiyorum. Çünkü gerçekten meseleyi aydınlatan bir örnek. Şimdi bir vatandaş arkasına diyor ki işte filan gün gel çalıştığım bir araba fabrikasına gezdireyim. Tamam diyor. Arkadaşı geliyor. Dolaşırken yerde bir yağ birikintisi veriyor. Bu nedir diyor. Yağ damlamış diyor. Şef buraya gel Şu yağ temiz ediyor. Yani ortada sorun var. Bu sorunun silinmesiyle sorunun temelden halledileceğini zannediyor. arkadaşlık işte, o şefe sor. Bu yağ nereden geldi? Ya nereden geldi ya? İşte borudan damlamış diyor. Çabuk borudan tahmin et diyor. Tam gidecekler. Dur diyor. O şefe sor. Niçin borudan damlıyor? Ya niye borudan damlıyor? Yolta zayıf. O yüzden diyor. Çabuk yolta da değiştir diyor. Sorun halledilecek zannediyor. Hayır dur diyor. O şefe sorup contan için zayıf. Ya yani niye contan ikinci kalite alındı diyor. O yüzden. Yani contan değse de içer. Yine damlayacak. Şimdi ya bir ikinci nerede? Contan nerede? Şimdi ortada namazsızlık ve örtüsüzlük varsa sebebini e, biz şeyde aramayalım. Yani namaz hocası derseydik namaza başlardı. Yani örtü kitabı okusaydı örtünü ördü. Biz burada aramayalım. Bunun temeline inmemiz gerekiyor. O ya sorun. Bak ya ve canta Peki nereden kaynaklanıyor bu Şimdi <gülüyor> Sanki çocuklarımız Bize şöyle çeşitledi Sevgili babacığım sevgili anneciğim diyor Biz örtü mürtü nedir anlamayız diyor İçimizde diyor iç, İçindeki o temiz Fıtrat buna uygundur diyor Ama üstü Siz nasihat etmediğinden dolayı Her nasihatsiz olduğunuzda üstü işte örtülüyor Böyle katmerleniyor Sizin her cahilliğinize bu iyice katmerleniyor. Bir layık aileleri düşünün. Yani resmen atıyorlar üzerine. O şey üzerine çimantı atıyorlar. Nasıl? <gülüyor> evet. Şimdi o birikiyor birikiyor. E tamam da niye birikiyor? Ya bu sizin imtihanınız. İşte bizi çözeceksiniz. Biz soruyoruz sizin için. Siz netliğe uygun bir şekilde bize yaklaşırsanız tabi hidayet Allah'a ortadan da size değil üstündeki örtüler gider. Yani benim sap yazmam, benim namaz kılmam, babamın imam olması, çocuğumun da bu güzel yolda yürümesine gerektirmiyor. Neden? Nuh aleyhisselam 950 sene davet ediyor, çocuğu bilmedi? Yine eşi, "Ya sen o kadar yıl hanımlık yaptın, hiç mi görmedin de kadın?" Ama şefkat, şifre, hikmet, hikmetse Ne babanın elinde, ne annenin elinde, ne ders halkası elinde, hiç kimsenin elinde değil. Sadece allah Teala'nın elinde. Bu şuna benziyor kardeşim. Şimdi bir şuna bir çantanız var. Şifresiniz oynadınız, unuttunuz. Ya çanta sizin olmasına rağmen açamıyorsunuz. Düşünsenize. Ya bir baba nasıl çözdün şifresi nasıl ki? Şimdi madem şifre Allah-u Teala'nın allah Teala katında, o zaman ben evlatlarıma nasihattan önce allah Teala'ya yönelmen direkiyorum. Yarabbi sen dilime güç kuvvet ver. Yarabbi sen çocuklara midayet nasıl ver. Benim hidayet duamla o şifre yavaşça yavaş çözülmeye başlayabilir. O da Allah halen. Yani o da garanti değil. Şimdi, geçmişe bakıyorum çocukluk dönemine. Babam imamdı. Hem de ateşli imamlardan. İskender'e görür, sürgüne gider. Maşallah yani böyle bir imam. Çocuklar namaza kalk. Çocuklar niçin anladı kalksın yani, uykumun en tatlı şahitlerine, işim yoksa kalkacağım, ya, elimi yüzümü yıfeyeceğim. Niçin Allah-u Ekber dediğimi bilmeyeceğim, Allah-u Ekber ne manaya geliyor bilmeyeceğim. İşte, ne şöyle diyorlar, Subhaneke Fatiha zannisin, yani zannin nedir bilmiyorum. hiç Subhaneke bilmiyorum. Eğildiğim zaman ne oluyor bilmiyorum, neyi ispat ediyorum bilmiyorum. Ve diyor ki bana, oğlum eğildiğin an üç defa Subhane lazım diyorsun, kalkıyorsun. Ya hocam ben böyle huşu alamam, huşu burada değil. Ve ben niçin, niçin 90 derece? Kime karşı? Yani niçin iki bittim olurum? Yani bana bu ibadetin niçinin öncesini, sonrasını anlatmadıktan falan, sonra, ya ben niye kılayım? Eğer söyle kalk namaza, namaz kılmış olsun, ümmetin tamamı namaz kılardır. Kılmaz mı hocam? Düşünün, gittin zaten kalk namaza, ooo ne bileyim ya, ilk de kaldırdım ya. Hep bugünü bekliyorum kimler ki böyle? Yani davet böyle iki kitap okuyarak ya da iki kitap hediye ederek olmuyor. Evet. ürünü tanıtacağım evet ürünü bir tanıtacağız şimdi bundan 5-6 sene 6 sene kadar önce Maraş'ın e, Asin ilçesinde Allah ile dostluk nasıl kurulabilir konulu bir e, seminer olmuştu işte bayanlar bir tarafa erkekler bir tarafa bayanlar birisi şu, şu soruyu sordu ya işte Fezda abi benim 2 tane çocuğum var Fakat biz buna İslam anlatamıyoruz, namazı sevdiremedi, bizi dinlemiyor diyor. Buna nasıl yaklaşmamızı tavsiye edersiniz dedi. Dedim önce size bir şöyle bir soru sorayım dedim. <gülüyor> Benim bir kızım var dedim. Vallahi dedim namaz kılmıyor dedim. kitap okumaz dedim. ki Örtü kitabı yazın okumuyor dedim. Ve kapanmıyorlar dedim. Peki size sorayım ben bu kızıma nasıl yaklaşacağım bir baba olarak. Biri diyor, hocam bir fesatüli bayanlarla gelsin diyor. Biri diyor işte yumuşak güzel kitaplar var diyor. Yok Allah dersin kitapları ver. Bir dakika kardeşlerim önce ürünü tanıyın. Fevza senin kızın kaç yaşında? Üç yaşında. Niye kitap okusun niye kapansın? Ha ürünü tanımadan ve çift ederse komik <gülüyor> durum olur. Şimdi ablacığım dedim. Çıldığınız kaç yaşında bilmiyorum. Hangi psikolojiyken siz din anlattınız? Onu da bilmiyorum. Hangi kaynaktan berçlendiniz? Onlar ben bilmiyorum. Bu çocukların babaların diyaloğu nedir? Onu bilmiyorum. Mali arkadaşların nedir? Onu bilmiyorum. Yani 5-10 tane, tane bilinen bir mekkan nedir biliyor musunuz? Ya doktor bey babam öksürüğü ilaç verir misiniz? Yani çok garip olur bu. Çünkü sen hep aynı türden öksürmez, aynı hastalıkların öksürmez. O yüzden doktorlar, önce doktorun yanına gidiyorsun. Doktor, durdur dur tamam dur. Şunu kullan geçer. Kaçken doktor ödeniydi? Yok hocam. Anlatıyorsun. Şikayetini alayım diyor. Şuram varıyor, buram Biz konuştukça şeyler yazıyor. Yani mikrobu tespit etmek istiyor. Doktor mikrobu tespit ettiği oranda şey yapar, yani e, isabetli ilaçlar verir tabiri caizse. Yani doktor hastayı dinler önce. E, ve ilginçtir. bir aceleci yaratılmışız. Bu acelecilik vasfını, sıfatımızı çocuklarımıza karşı, ailemize karşı Davet ettiğimiz kardeşleri karşıda kullanıyoruz. Bir oturumda iman etsin. Ertesi gün kitap yani böyle bir davet güvenin yani bir tarafından yok. Yani çok nadine çıkar. Ayrı bir konu. Ve hiçbir doktor ilaç yazarken oğlum sen burada kendi dik şunu şey, kafaya şurubu bitir. Üç yüzünden bitir. Al şu şefa Şu yirmi tane iğneyi al. İn aşağı. On bir, kalça, on bir tarafa al. Vur. Hadi güle güle. Böyle demez doktor. 15 gün, 1 ay gün verir. İşte dünle 3 defa içiyorsun, dünle 1 defa iğne. İhtiyanlar doktora 20 gün mi kullanacaksın? Seni bu hastadan kaslı bu. Ve biz de çocuklarımız damaz mı kılmıyor? Önce hastada masa yatıracağız. Bak size nasıl yatıracağız? Ha benim bir gevşeklik yaptık, iman ettik. 18 yaşına geldi, 15 yaşına geldi. 10 yaşına geldi namaz kılmıyor. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor falan. Ortada bir hasta var. Bu hastayı masaya yatırıyoruz. Bu hastalık virüsü Namazsızlık virüsü nereden bulaştı buna? Akraç çevresinden mi? Benim imatkarlarından mı? Evde sohbetlerin olmamasından mı? Evde kitapların olmamasından mı? Fenerbahçe'den mi? İşte televizyon programlarından mı? Anne mi sebep? Şu mu sebep? Bu mu sebep? Bir önce güzel bir teşvik ediliyor. Ve bu sebeplere giden yol tıkanıyor. İslam aynı şekilde yapıyor. Yani hırsızlık haram demeden önce bir zekat kurumu devrede. İnfak kurumu devrede. Yani bu kurumlardan sonra işte hırsızlık haram, şu haram, bu haram. Ve yine aynı şekilde bir çocuğumuzun ahlakını bozan ibadetlerin engel olan kanalları teslim ettikten sonra inanın çözümü çok kolay. O demin yağ birikintisi conta gibi. Contayı birinci kaliteyle değiştir. Yağ buraya damlaması. Kalitesiz olmayacak. Kalitesiz olmayacak. Yani ürünlerimiz, nasihatlerimiz kalitesi olmayacak Allah razı olsun. Peki, namazı nasıl anlatacağız? Kardeşler, biz namazı hemen anlatmayacağız. Namaz kılmak bir fedakarlıktır. Bu fedakarlık kimin için? Allah için. O zaman çocuğumuz allah tanıyacak, bir. Allah-u muhabbet kuracak, iki. allah Teala'yı sevecek, 3 Allah-u Teala'nın vaatlerine güvenecek, 4 Bu dört mehaleden sonra fedakarlık derine giriyor. Ya Allah'ı seviyorum. Onun katına pır, pır çıkmak istiyorum. Ya ne diyorsun? Bana? Emret hemen yapayım. ama hemen kılacağım. Yani bunun bir aşaması var. Biz Allah sevdiğimi çocuklarımıza asıl gerekiyor. Allah sevdiğimi nasıl asıl Bu ayrı bir ders konusu. Diyelim temel verildi. Gel gel namaza. Ilginçtir, e, benim ilginçtir. zaman amel etmediğim bir konuyu anlatmak zor birisi. E, Şimdi nasıl derim? Çözünün önüne tut. Beraber camiye gidin, gelin. İç alanı sıkıntı yaşamak istemiyorum. Çocuklarımıza namaz nasıl başlanır? Artık onu Öyle diyorum. Namaz alın Yok. ondan da değil. Yani camiyeye götürmek, ondan sonra işte orada bekletmek, cemaatle alıştırmak, onlarla tanıştırmak. Yani bu alanda... Maalesef sıkıntı var. Ee, <gülüyor> ama biz namazı şey anlatabiliriz. Eğer iyi bir altyapıdan sonra işte oğlum ya da kızım Allah tarafı bizden bizim yani e, tüm vaktimizi e, kendisinin kontrolü altında kendisinin direktikleri altında yaşamamızı istiyor. Çünkü sen nasıl bana bir emaneten vakit de bana aynı şekilde bir emanettir. Yani bu vakti sen nerede ne şekilde kullandın? Çocuğuna nasıl anlattın? Dikkat ederseniz aynı. Yani vakitte bir mahluk. Bu mahluku sen nasıl kullandın? Tabiri zayıfse. Ve işte çocuğun, bir sınsa sen Allah'ın uzuna çıkıyorsun? Arazi hiç değil kimseye. Bir Allah'a öpür diyorsun. İşte ben namaza başladığım zaman, çocuğum gelip, babasını versene demez. Aa, babam namaz kılıyor. Yani ar araya girmez. Evet. Bu böyle bir şey. Ve eğildiğin zaman diyorsun ya Allah'ım sen şahit ol, seni tüm emir yasaklarına, büyüklüğüne saygıyla eğiliyorum. Zaten eğilmede bir saygı vardır ve ben güne kadar tüm senin böyle eğilmedim ama sadece ben seni huzuruna böyle eğiliyorum. Çünkü sen beni görüyorsun ve ben senin adını e, anıyorum, Subhanerat ve Azim diyorum ondan sonra, tabii biraz daha detaylanıyoruz sonra e, kalkıyorum e, tabi fathiyalardan biraz bahsediyoruz e, subhanekeden e, anlamından tesirinden bahsediyoruz iki bittim olduğunda işte, gururun e, kibrin simgesi burun i̇şte, alın dik durmak bak öyle değil işte iki bittim oldun bak böyle acı ve sana muhtaçız der gibi daha, daha da detaya iniyoruz ve namaz kıldığımız zaman da huzurlu olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz yani oğlum işte namaz bir yüktür bir borçtur bu anlatım Güzel bir anlatsın değil. Yük. Yük sevilmez kardeşler. Yani sevilir mi? Evet. Keşke bugün iki, iki, iki torba çimata taşlardı. Hangi bir, birimize? Yok. Yük sevilmez. Yük atılır tabiri caizse. Ya bu bir borçtur. Bir borç da sevilmez. E, borç da sevilmez Allah razı olsun. Yani ya namaz bir iletişimdir. Bir diyalogdur. Kişinin sevdiği olan bir diyaloğudur. E, şimdi ben sevmezsem bu diyaloğunu nasıl kuracağım ben? Sevmediğim bir arkadaş bile ses tonumuz değişiyor. Değişmiyor mu? Değişiyor. Yani onun güzelleşmesi gerekiyor. Şimdi örtü ve namaz konusunda özellikle çocuklara eğitimden bahsediyorum ben. Evet, örtü ve namaz konusunda kardeşler bir bam teli vardır. Eğer o bam telini yakalar çocuklarımıza sunarsak inanın eğer örtülmezse şunu anlıyor. Ben yanlış yapıyorum diyor. Ama ne şimdiki devam et. O nesiyle artık mücadele halinde. Ama bir sıkıntı var. Yani o kızlarımıza o sıkıntıyı vermenin bazı formülleri var. <gülüyor> o sıkıntı verdiğimiz an Hilal, elbette ki Allahu u Teala'dan inşallah ister kolaylaşmış olur. Peki örtüdeki o bampere dediğimiz nedir? Belki geçen derslerde anlatmış olabilirim. Konu icabı ben bir daha anlatmak istiyorum. Yaşadığım <gülüyor> bir vaka Onu sizinle paylaşayım inşallah. Bundan takriben 8-9 sene kadar önce, tabii ben tekstille uğraşıyorum. Aynı zamanda kitapları çıkarmaya başlamışız, yeni yeni. Bir bayan aradı, işte karıca yayınlarım, buyurun. Feyzov mi görüşüyorum? Şey, Feyzov Bey ile görüşüyorum. Tabii tamam, buyurun benim dedi. Dedi, ya, benim bazı sorunlarım var dedi. size paylaşmak istiyorum dedi. Yarın müsaidseniz geleyim dedi, kitaptaki adı. Tam müsaidim dedim. Tabii benim için O bayan geldi, başarışık, makyajsız bir halde geldi. İşte Allah insana ne demişti? E, kitabı ablası bir genazede okumuş. Okuduğu bölüm Hazreti Ömer Radyalı Anhu'ya ait. Ağlamışlar. Tamamen ona ait parça. E, etkilenmiş. İşte bazı sorular alamayacak, ölüm ötesiyle alakalı. Neyse sorulara cevap verildi. Konu ortaya geldi. Ama henüz bir ben için ortamak istemez. Kitabını yazmış değilim. Tam malzemeyi topluyorum. Dedim ya ayranım neden e, kapanmadı? Şimdi kardeşler, e, bazen doktorlar ne yaparlar biliyor musun? Hasta yönelikten sonra daha önce kullandığım bir ilaç var mı verirler? Çünkü hastalığına test ettim. Hastalığım bu. O ilacı da bu. Eğer benden önceki doktor aynı ilacı vermiş ve siz de doğru zamanda kullanmışsanız ben bunu vermeyim. Başka ürün deneyeyim. Yani başka davetçilerin ne diyelim? Davetçilerin tecrübe kapmak bazıları bunu yapıyor. Dedim ki, örtü deyince ne anlıyorsunuz? Ve örtüyse kim? Nasıl anlattı? <gülüyor> Pardon. Dedi, babam diyor ki, <gülüyor> kusuramak mısınız? <Badenetli> ameliyat olmuşsunlar. Bir <gülüyor> var önce. Bazen böyle yapıyor. Allah razı olsun. <gülüyor> babam diyor işte, kızın bak, herkes kapalı, bir sen hapistin kapan. Dedim, vallahi baba rızası kapanmamakla. Yüz yüz farklısınız. Evet. <gülüyor> Ablası da, işte <gülüyor> Nisan serisi 30. ayeti gösteriyor. Tanımadığı, diyalog, e, diyalog kurmadı Allah ve Teala'nın emrini hangi gerekenlerine e, yerine getirmiş olsun ki? en davet buysa, işimiz o kadar kolay ki. Çıkarın meydana, bak Allah sana namaz kılın diyor. Herkes hurra camiye. Allah sana meleklini iman edin diyor. Şuna, hocam iki dakikada Türkiye, dünya iş, yani İslamoğlu. O zaman, Yani ürün vermek ayrı bir şey. Bu ürünü vermeden önce ya da bu sözü emir yasakları vermeden önce önce bir at hazırlamamız gerekiyor. At sonra baktım bu Allah kadar böyle diyor diyeceğiz. Aksi halde muhatap e, ata eder. Anlamazdır. Haklı olarak anlamaz Şimdi muhatabımızın ön yargısını kırmamız gerekiyor. O bayanın ön yargısı şuydu. Allah-u Alem. Büyük ihtimalle Seyirat bana bu ayeti gösterecekti sebazen kapanmak şudur budur diyecek. Ama ben onun beklemediği yerden çektim. ve dedim ki kapanmamakla yüzü yüz patlısınız. Allah Allah. Sağıklı evet. hocam lan. E tabii baba rızası kapansa mı Allah razı olur. Ondan sonra bekar değildim, değil mi? O zaman bekar adam ve ben evliyim. <gülüyor> evet. Şimdi eee şey sordum. Eee Ne dedilerin? konu karıştı. %100 haklısınız. Evet %100 haklısınız dedi. Ona dedim ki size işte bir şey soracağım dedim. Şimdi dedik ya önce bir altyapı ondan sonra hükümler. Dedim, düşünün dışarıda bir araba var. Ve yazarak anlatmak kadar güzel bir şey yok. Çiziyorsunuz o çizgiye baktığı zaman o çizgiyi çizerken anlattıklarınızı anında aklına getiriyor. Ve e, güncellemiş oluyor anlatımlarınızı. Çizmemiş olsanız zaten uçuşuyor. O bir yarıma alışık. Böyle dağılıp gidiyor. Resul olsam da çizerek anlatıyor. Şimdi hemen bir adır kağıdına bir araba çizin Bu emanet dedi. Ayla Hanım, bu araba size emanettir dedi. Nokta koydu. Soru 1. Emanet sahibi, bazı emir ve yasaklar ya da bir kullanma kılavuzu verir mi yanında? E verir, niyet değil. Emanet nasıl kullanır bilmiyorum ki farklı olarak bir kullanma kılavuzu verir. Ve ben diyorum ki şartlarım var. Bir, İstanbul dışına çıkmayacaksınız. İki, arabayı kimseye bindirmeyeceksiniz. Üç, 24.00'da nerede olursanız olun, anında istop edeceksiniz. Ya tam da Feclu abi, annemi bindirsem olur mu? Sadece siz Tavrette Eğer Ama olur mu? Benim hakkımdır diyebilmeniz için en az araman bir tekelin sahip olması gerekiyor. Bak tekeli benim. Emir yasak koyabilir miyim ben dedim. E tabi neden? Ürün sizin. Şimdi buradaki banteli bu. Ürün kime ayırsa o ürün üzerindeki söz hakkı ona aittir. İşte kızlarımıza ve çocuklarımıza diyeceğiz ki beden sana ait değil. Beden senin iradene verilmiş bir emanet mesela 69 modeli bu arabanın içine girmişim 42 yıldır çık, çık, çıkmıyorum, sadece uyurken çıkıyorum, tekrar ben arabaya biniyorum ölüm meleği dur ve in diyecek ben duracağım, çıkaracaklar özetler beni ben sen de çıkamıyorum buradan adam intihar etmek istiyor, ölmüyor öldürmek istiyor, ölmüyor çünkü ölüm meleğiyle henüz tanışma vakti gelmemiş güzel yüzden tank geçse ölmesin bu böyle bir şey şimdi ben o aylanıma neler öğrettim ürün kina Bütün söz hakkı en iyi yasaklısın bunlar ona aittir. Hiçbir şey ikna etme akıyı. Dedim aile hanım dedim. Ben aynı şekilde tedavi film dedim. Yarabileyim. Bir gözüm açtım bu beden içindeyim. Bu bedene ben karar vermedim. Sizden karar vermedim. Annem karar vermedi. Hiç kimse karar. Sen karar verdin. Bu ürünü kullanma hakkı bana mı ait, sana malik. Ben bileyim ona göremez bu ürüne e, davranayım. Çünkü bu ürün senin hakları var. Bizim hakları var. Ne gibi Allah razı olsun Allah susun şimdi kendi ruhumu bedenimden çıkarıyorum yukarıda bedenime bakıyorum o bedenine bu diyelim diyorum yarabbi diyorum bu bedende göz kulak burun var ayak var beli el parmaklar bu göz önüne gireme bakmam tutuyor Bu kulak her şeyi merak ediyor. Gıybet, kodu abdusamayeti her şeyi dinler. Bu kulak bana ise istediğin şeyi dinlerim ben. Zaten burada bir şerit var, kaset. Ben ölünce kadar o dönecek böyle. Allah sana diyor ki söz atıyor. Mesela bir gıybet sözü gelir. İstemiyorum içeriye diyor. O zaman kulak benim değil. Yani aynı şey kulağı çıkarıyorum şuraya, onu kullanmak kılavuzuna bakıyorum. Hangi sesleri işitmem gerekiyor? Hangi şişleri işitmeyeceğim? Emin ol kullanma klasını biz kendimiz düşündük ve de çocuklarımıza anlatmış olduk. O zaman diyor ki, ya kendi ürünüm benim benim olan şey ben tararım da boyarım da kime ne diyor. Senin olsa haklısın. Ama bu ürün sanayi değil. Eğer sana ait olmuş olsaydı ben eminim estetik yaptırmazdım. Niye? Çünkü sen burnunu düzeltirdin annenin karınında. Sana değil. Ona ait olmadığını biz izah edersek eğer, o zaman ürün bana ait değil şey, ben hiç müdahale edemem. Ürün sahibi kim? Allah'a tene. O zaman deftere bakacağız, Kuran'ın içindeki. Oradan çıkaracağız. İşte kaşlarını koparamayacaksın, diş ağrısını açamayacaksın, saçını işte şu, şu, şu, on tane vasıf kişiler var, bunların yanında açamayacaksın. Bir e, sene değil ki açasın. Bülent olamayacaksın. Nasıl? Evet, <gülüyor> Bülent olamayacaksın. Yani, ünün senin değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bunu anlattıktan sonra da dedim ki, Ya Rabbi, ederim, bu beden kime ait? Ve, bu beden üzerinde sırf hakların vardır, ihtiyacın da yoktur buna. Peki, ben bu bedeni nasıl kullanacağım? Bir bakıyorum Kur'an-ı Şerat'a Ayla Hanım'a, Allah ki, işte göbekliş kapatsın, kapat diyor, söylediler. Ben şu soru soruyorum ki, muhatabımızın bazı soruları vardır, soruna çekinir. Onun adına siz sorarsan rahatlar ol. Ben diyorum, aman bu kapanma işleminde çıkar olan ki? Bu kimin faydasına? Benim mi, senin mi, kimin faydasına? Aleyhissalâhu aleyhissalâhu Allah'ın faydasını olmuş olsaydı burada bir eksiklik olurdu. Ben ilahım eksik değil. Hiçbir şey Allah hissetmez. Allah'ın fiyatı, fiyatı bu senin çıkartma diyor. Gülerler sana diyor. Ayıklarlar seni diyor. Ben senin yeryüzüne rahat yaşamanı istiyorum diyor. O yüzden bu ürün sen az konulun için bilemesin elbette ki diyor. Sen bilemediğini bildiğin için diyor ben sana kullanma kılavuzunu veriyorum diyor. Eğer bir ürün yana kullanma kılavuzu varsa o ürünün sahibi o firma Ya? Bu yeni bir ürünçü, bilmezsiniz bunu. Bozarsınız. Bakın, bozmayın. Sistem gerisini de beni istiyor. Sünnetler her yer dahiline. Ve Ayla Hanım neyse anlattım. Dedim ki Ayla dedim. Siz Allah'a kadar şöyle bir soru sorun. Allah'ım falan bir saç vermişsiniz. Bir fizik vermişsiniz. Bu fiziğinle erkeklerden güzel söz isitmeme vesile bu fizik. Ve ben bu sözlerle ne mutlu oluyorum ki tamam tamamı mutlu olur neredeyse. Ben ne yapacağım bunu? Siz Allah'tan alırsınız dedim. O zaman gitti. İnanın aradan çok kısa bir zaman geçti. Ee, nereden geliyordum? Kadıköy'den mi? Artık bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum. bir şey geliyorum. Telefon çaldı. İşte Söyze abi ne var? İşte ben ailenim. Semih'de bir haber var. Ben kapandım. <gülüyor> i̇şte yarın geleceğim. Tamam dedim. O zaman gelmiş. Ama bir sıkı boğulacak gibi böyle. Ee, o günde çocuklar memlekette nasıl? İyice bakıyorum. İyice bakıyorum. <gülüyor> Hocam böyle değil <gülüyor> Açın aylanın Zaten e, belli oluyor Çocuklarımız harekette Annemden şey aldım e, Kullanmamış bir örtü Ve bir daha çiğne kitap paket yaptım verdim Aylanın için kapandınız Allah sana haklı dedi Üzün onun Siz haklı Çekti gitti Gitti Gitti <gülüyor> Gitti <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi? Dikkat edeceğim, yengem de söyledim. Evet, yok, biliyor kendisi <gülüyor> Şimdi, aynı formatta namaz da anlatılıyor. Ne gibi? Şimdi, namaz kılınan biriyle ben konuştum. Değil mi? Bir şey soracağım sana. Ama soracağımız sorular, kesinlikle muhatabımızın cevaplayacağı sorular olsun. Çünkü kimse, cevaplayabileceği soru sormasın, istemez. bu oturana istemez. Oturanla işlemez. Çünkü <gülüyor> netiş insan tasarıyor. Çünkü hadi onu orada apayatmarsan vesaire vesaire. Bu hayatımıza mutlaka tecrübe etmişsizdir. Bize cevaplayamayacağımız soru soran kişinin yana kolay kolay uğramayız. Ya hazırlıklı gidelim, ya gitmeyiz. Bu böyle bir şey. Dedim ki, oruçlar mısın? E tabi dedim, kaçırdan beri kaçırmam. Ramazan oruçlarını. Evet, evet. 30 gün gelir bir rüzgar, tatlı bir rüzgar. Dedim bir şey soracağım dedim. E zaman 5 dakika kala. Sana bir zemzal versen, içer misin dedim. Hayır dedi. Niye? Orucun bozulur dedi. Ya bu beden senin dedim. Müde senin, ağrı senin. Ne olacak ya? Biliyordum bak Medine'den gelmiş. Hayır sayıdım var. Neden? Buraya biri dedi. Hiç i̇zni vermiyor diyor. O zaman bu senin değil dedim. Peki domuz eti yemek Hayır. Ya et işte. Gözünü kafa at ateşe Vallahi aynet kokusu gelir. Gelmez mi hocam? Gelir gelir. Yani inanın ben şimdi çok merak ediyorum. Eğer girersek cennete inşallah gireriz. <gülüyor> ve bu aklı orada taşırsa ve aklıma da gelirse şey, şu soruyu soracağım. Ben özellikle İstanbul'da hangi cins hayvanlar etini yedim? Aman Allah'ım bundan mı yemişsin? Derim yani ben eminim buna. İstanbul yedirir. <gülüyor> İstanbul yedirir. Şimdi niçin domuz eti yemiyorsun sen? Ya haram Ya boğaz senin hocam ekmek arasır. Bak deneyecek mi O zaman mide de boğaz senin değil. Eğer bilir geçik izni vermiyorsa o sanayii değilmiş. Eğil dedim. Evet. Aynı şekilde şu bel kemikleri var ya evet. Onu şöyle günde 5 defa Allah rızasına geçip eğiliyorsun, kaldırıyorsun, bunu ileri sıtıyorsun. Allah'tan bunu da yap diyor. Ona hayır diyorsun. Yani sen şöyle diyorsun, miden, boğazım sana ait, ben bana ait. Böyle bir şey mi var? Yok. Ürün tamam Allah'a mı Evet. Allah' da her hücrene emir yasak veriyor. Ürün Allah'a tam ait, sana değil. O zaman şu soruyu soru sor. Allah'ın bu bedeli yerine nasıl kullanılıyor? Senin cevabın Allah'ın Şimdi her oturma eğer yüklenirsek, bak bayram namazı böyle kılınıyor. Bu ağır gelir. Şu ilacı şey yaparken içerken bir de iğne vurur der. Bunun gibi bir şey oluyor. Yani adım adım, merhale merhale. Biz, bir sonra atacağız, kenara çekileceğiz. Onun belinin ne var olacak ve ondan sonra o zaten illaki yaklaşacak. Onları gıdım gıdım anlatmış olacağız. Şimdi davette ön yargı kırma denen bir merhale var. Bunu Resul Aleyhisselam yaptı. Simame Allah'ın radıyallahu anh'ın o mescidin yanındaki direğe bağlanan kişi. Heh, evet. Şimdi işlik olarak teşhimi biliyor Ve bunu resimalaşıran mesle yakın bir dittilere bağlıyor. Mesle ve direk. Niye mesle yakın? Bir davetine de bağlayabilirdi. Hayvanların olduğu yere de bağlayabilirdi. Asuna ceza buradan başlıyor diyebilirdi. Ama ön yargı kırılacak. Şimdi kendinize bir anlık ya bu davetlerin tadı da çok önemli. Bir muhatabımızı yerine koyup mesleğe bakacağız. Eller bağlı. Acaba iskence ne zaman başlayacaklar? İskence yok. Acaba hayva yemekleri mi gelecek? Gelen ev yemekleri. Ön yara teker teker kırılıyor. Resulasyonel geliyor. Ne düşünüyorsun diyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsan. Dünyanın her çiftliği yüzünü görüyorum. Sen bir canı yakaladın diyor. Eğer öldürecek olsan kavmin intikamını alır diyor. Ama sonuçlarım şöyle bitiyor. Eğer şerbet bırakacaksan malından veririm. Yanlış hatırlamıyorsan. Resulasyonel hiç bir şey söylemiyor diyor Orada resmen asabın ashabın yaşantısını ona izlettiriyor. Canlı yayın tabiri rica İşte bak biz böyleyiz. İnsanlar gelir, sarılır, muhabbet ederler, tebessüm ederler. Kıybetli kolu yapmazlar. Kavimler hakkında kötü konuşmazlar. Yalan yok şu yok. Bu. Biz buyuruz. Ertesi daha geliyor. Ne düşünüyorsun? Ayrıca cevap. İkinci gün tabiri çözüyorlar. İslam hocamın dediği gibi ve diyor ki Müslüman olduktan sonra kelimesi aleyk getiriyor ve diyor ki dünyada da en çirkin yüz dünyanın en sevimli yüzü senin yüzün şimdi şu göz Resulü Aleyhisselam'la hidayetken çirkin geliyor hidayetken sonra birden güzel yani şu bulanık ve ben sizi bulanık görürüm şu evet. Evet. net görürüm işte hidayet böyle bir şey bulanık ve net işte bunu tabiri ise e, yani gözü çıkartmak bu şifre diyelim buna Allah'ın elinde Allah'tan dilerse gözlük düşüyor Net görüyorsun, direlirse düşünüyor. Eğer Resul-i Aşır'a elinde olsaydı hidayet daha getirilirken şifre iki kelime söylerdi. Daha ne diye direğe alıyorsun ki kardeşim, eziyet veriyorsun ki derdi. Amcasına verirdi. Amca verirdi yani şifre oynardı. Ama la ilahe illallah de kurtul diyor. Yok. oyna şifreyle. Yok. Bu hidayet tamamen Allah-u Teala'nın elinde. Ve Allah-u Teala bize Geçmişten örnek verirken bir davet örneği alıyoruz ama bir evladından da bize bahsediyor allah Teala. Yani bak, Hidayet peygamberde olsaydı evladı ilk binenlerden olurdu gemiye. Yok. Eğer Hidayet peygamberde olsaydı eşini ikna ederdi. Yok. Anlıyoruz ki şöyle bir bakıyoruz hocam. Kesinlikle Hidayet allah Teala'nın bizim elimizde değil. Yine örtü konusunu anlatırken, hangi ya bak Allah-u Teala beni emrediyor. Otor bir emir varsa ki var bu emirden önce emir sahibinin hak hukuklarını anlatırız. Ona söyleriz bak şimdi çok şeyin Allah Teala sana diyor ki kapa. Yani önce bir altyapı, ondan sonra hüküm. Kapandığı zaman ne olur? Bir bayan kapandığı zaman ne olur? Bir erkeklerin kötü bakışları, işte ne diyelim tacizlerinden vesaireden uzak kalmış olur. Yani hiçbir, e, yani bileziklerini şöyle, dize, sokakta böyle yürüyen bir kişi hırslara davet çıkartması olur. olmazın olur? Niye bankaya şaklar atılıyor, cüzdanlar konuyu? O şey, cevhe, şaklanıyor. Kimlerden? İşte e, hırslardan, şunlardan, bunlardan. Ya sen ondan daha cevhersin. Gel, onu da kapa, gibi. Sonra, yani değişik misalleri vererek olan mantığını anlatırsa inşallah e, çocuklarımızla e, özellikle namaz ve örtü konusunda Başkanı olunuz. Yani ürünü güzel tanıtalım. Tabii. Evet. Önce elimizdeki ürünü tanıyacağız. Bu ürünü kullanma kılavuzuna bakacağız. Ve kullanma da göre çocuklarımıza davranacağız. Kardeşler Allah razı olsun. Günleriniz için. Rabbim eşlerimize çocuklarımıza kendi kanunları gereği Ve sünnete uygun bir şekilde davranmamızı nasip etsin. Ee, Rabbim ailece cenneti gidenize nasip etsin. Allah razı olsun. Soracağınız sorular varsa buyurun kardeşim.